Günaydın, merhabalar. Haftanın ortasına geldik bile. Karaburun Yarımadası'ndan bir haberle başlayalım bugünkü programa. Karaburun Kent Konseyi Yarımada'nın özel koruma alanı olarak ilan edilmesini talep ediyor ve bu doğrultuda başlattıkları kampanya kampanyayı şu şekilde ifade etmişler. Doğu Akdeniz Havzası'nın en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası, nadir ekosistemi, uluslararası anlaşmalarla ülkemizin de koruma altına almayı taahhüt ettiği, nadir azalan nesli tehlike altındaki türleri de barındıran zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir dünya mirasıdır. Karaburun Yarımadası ancak bu değerlerin ve kadim kültürünün korunmasıyla var olacak doğa ile barışık yerel kalkınma potansiyeline sahiptir. Bu varlıkların korunabilmesi, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ortak bir bilinç ve kararlılıkla bilim insanlarının da katkılarıyla Kent Konseyi tarafından hazırlanan rapor, Karaburun'un yarımadasının bütünsel bir yaklaşımla korunması gereği ve talebiyle Karaburun Belediye Meclisi kararı olarak tabiat varlıklarını koruma Genel Müdürlüğüne iletmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce hazırlanan Karaburun'un yarımadasının önemli bir denizel alanı ile karasal alanı kapsayan Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı inceleme ve ilan gerekçe raporuyla ilgili Bakanlıkların, kurumların görüş bildirme süreci şu anda devam ediyor. Ancak aynı anda denizlerimizde ve karasal alanlarımızdaki doğa tahribatı da hızla devam ederek yaban hayatı geri dönüşsüz bir şekilde yok oluşa doğru gidiyor. Kısıtlı tarım alanlarımıza, otlaklarımıza, denizlerimize yayılarak yerel halkın sosyal ve ekonomik varlığı ile kadim kültürünü tehdit eden yatırımların ağır baskısıyla Hızlanarak ve katlanarak bu tehdit devam ediyor. Varoluş ile yok oluş arasındaki geçişin yaşandığı bu kritik noktada, yarımada da tüm canlıların yaşam alanı bıçak sırtında. Akdeniz fokları, adam artıcısı, yılan kartalı, nal burunlu yarasa, doğanı, deniz çayırları gibi ülkemizde koruma altına almayı taahhüt ettiğimiz daha pek çok canlı türünün yaşamı tehdit altında. Çok geç olmadan yaban hayatı ve yaşam alanlarımızı tümüyle yok olmadan Karabur'un yarımadası özel çevre koruma alanı ilanı gerekçe raporunun henüz imzalamayan ilgili diğer bakanlık ve kurumlarca bir an önce onaylanarak yarımadamızın bir bütün olarak özel çevre koruma alanı ilan edilmesi yaşamsal önem taşıyor. Tüm doğa severleri yaşam hakkı savunucularını Karabur'un yarımadasının çığlığını imzalarıyla desteklemeye ve bu imza kampanyasını yaygınlaştırmaya davet ediyoruz diyor İzmir'den Karabur'un kent konseyi. Günün ikinci haberi için şimdi İzmir'den sonra İstanbul'dayız ve adalar ulaşım hakkı istiyor diyen Nihan Ulaş'ı dinliyoruz. Adalarımız İstanbul'un sözde göz bibiği. ama gözümüzün içine bakarak adalılara üvey evlat, sürgün ya da milyoner muamelesi yapılıyor. Adalarda yaşayanlar olarak yıllardır en pahalı ulaşım ücretlerine maruz bırakılıyoruz. Tüm İstanbulluları tanınan standart ulaşım ücretleri, indirimler, abonelikler bize uygun görünmüyor. Adalar halkı olarak tek ilçenin sakinleriyiz ama bir adadan diğerine geçerken bile İstanbul içi ücretin iki katını ödemek zorundayız. Adalara kaçak iskeleler, kaçak binalar dikenler, adaların arasında deniz olduğundan, adalarda yaz-kış insanların yaşadığından, okuduğundan, işe gidip geldiğinden habersiz görünüyor. Adalılar olarak keyfi düzenlenen, kar güdüsüyle hazırlanan, halkı motor kullanımına yönlendiren tarifelere mahkum ediliyoruz. Yazın vapurlarda taşkın turist kalabalıklarıyla, Canımız burnumuzdan giderken, kışın düşe devrile can güvenliği olmayan motorlara tıklıyoruz. Motorlara inip binerken, yolculuk ederken can güvenliğimiz bulunmuyor. İnsan sağlığına zararlı, ses seviyesine maruz kalarak yolculuğa zorlanıyoruz. Yeterli yolcu yok, zarar edilir bahanesiyle temel ulaşım hakkımızdan mahrum bırakılıyoruz. Adalar ne üvey evlat, ne ekabir mekanı, ne tatil köyü, ne de açık hapishanedir. Adalar günden güne mahrumiyet bölgesine dönüştürülerek cezalandırılıyor. Adalarımızı çalmaya hazırlanıyorlar. Adalılar adalarından kaçmaya zorlanıyor. Bu cezayı çekmeyeceğiz, kaçmayacağız, gitmeyeceğiz. Bu adalar bizim yurdumuz, vapurlar bizim evimiz. Biz tatilde değiliz, adada yaşıyoruz. Yaz, kış, gece, gündüz sürekli ve adil ulaşım hakkı istiyoruz. Tarifeler hazırlanırken adalılara danışılsın istiyoruz. Uzun sefer aralıkları son bulsun, şehir hatlarının Bostancı ve Kadıköy seferleri geçmişte olduğu gibi artırılsın. Tüm diğer İstanbullularla aynı ücret tarifelerine, aynı abonman kartlarına, aynı indirimleri istiyoruz. Kabataş, Bostancı, Kadıköy, Kartal tüm araçlarda tüm İstanbullular ve adalılar için indirim ve abonman kartlarının Akbil veya İstanbul Kart benzeri geçerli olmasını istiyoruz. Birkaç yıl önce sahip olduğumuz kayıt ve benzeri şeyler olmadan, Adalar arası ücretsiz ulaşım hakkını yeniden istiyoruz. Gece mahpusluğumuz bitsin, gece 24'ten sonra da vapurlar istiyoruz. Yaz-kış can güvenliği içinde yolculuk etmek istiyoruz. Motor ve vapurlarda can güvenliğine yönelik tüm önlemler uluslararası standartlarda alınsın, motorlarda güvenlik, sağlık ve gürültü denetimleri yapılsın. Vapur ve motorlarda yaşlı, engelli ve çocuklar için de özel düzenleme ve kolaylıkların gerçekleştirilmesini istiyoruz. Vapurlar evimiz, ulaşım hakkımız Sürekli ve adil ulaşım hakkımızı istiyoruz diyor Nihan Ulaş sanıyorum pek çok Adalı'nın sesi olmuş bu kampanyasında. Sonraki haberse Başbakanlığı muhatap seçen Tobav tarafından başlatılmış ve TÜSAK yasa tasarısının geri çekilmesini amaçlıyor. Anlamak için kendilerine kulak verelim. Ülkemizin en önemli sanat kurumları, devlet tiyatrosu, devlet opera ve balesi, güzel sanatlar ve Senfoni orkestraları kapatılamaz, Türkiye insanının yaşam kalitesini yüksek tutmak ve ülke kültürünü dünyaya tanıtmak adına Cumhuriyetimizin başlangıcından günümüze sanat kültürünü geliştiren kültürel miras niteliğindeki bu iki kurumun kapatılması Türkiye insanının kültürel geçmişinin silinmesi demektir. Bunu kabul etmiyoruz demişler bu kampanyalarında. Diğer haber Zögma'dan. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan mozaiklerin geri iade edilmesini isteyen Aktüel Arkeoloji dergisi başlatmış bu kampanyayı. Şöyle anlatıyorlar detaylı olarak. Anadolu tarihinin özgün eserleri olan Zogma mozaikleri kaçak kazılar sırasında yağmalanmış, parçalanmış ve yasal olmayan yollarla yurt dışına kaçırılmıştır. Arkeolojik eserler insanlık tarihine aydınlatmada İnsanı anlamada ve geçmişin mirasını bilgi olarak topluma aktarmada önemli rol oynarlar. Bu nedenle eserlerin yağmalanması ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması, geçmişin tanıkları olan bu eserleri sadece satın alacak bir objeye dönüştürür. Her şeyin ötesinde bir suçtur. Bowling Green State Üniversitesi'nde dekor amaçlı kullanılan ve Anadolu'ya ait olan mozaiklerin en kısa zamanda kendi topraklarına, Anadolu'ya iade edilmesi gerekmektedir. 1960'lı yıllarda Zögmo ve çevresinde yapılan kaçak kazılar sırasında yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen 12 parça mozaik, Amerika'nın Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversitesi tarafından 1965 yılında Manhattan'daki bir sanat galerisinden satınılmıştır. 35 bin dolara satın alındığı bilinen mozaikler Bowling Green State Üniversitesi Wolfe Center binası Eva Mary Sant tiyatrosunun lobisinde dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır. Profesör Doktor Kutalmış Gürkay ve Doktor Stephanie Hopper tarafından mozaikler üzerine yürütülen çalışmalar bu parçaların zökmeden kaçılmış olduğunu kanıtlamıştır. Şüphesiz ki arkeolojik eserler olmaları gereken yere modern müzecilik teknolojisine uygun olarak 30 bin metrekarelik alana inşa edilen Gaziantep Zökme Mozaik Müzesi'ne derhal iade edilmelidir diyor aktüel dergisi. Kampanya 100 binin üzerinde imza almış. İmza atmak isterseniz, Aktüel Arkeolojik Dergisi'ne siz de destek olmak isterseniz change.org/zogma adresinden bu kampanyaya ulaşabilirsiniz. Çok basit. change.org/zogma. Değişimin rüzgarları sizi bu yaz sıcağında serinletmeye devam etsin. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Herkese iyi günler, esen kalın.